Bölüm 135. Evine giren kimsenin selam vermesi. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam veriniz. 24 Nur 61. Hadis 861. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yavrucuğum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.